Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha canlı yayındayız. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı Fernando Velasquez bestesiyle açtık. Marrowbone filmi için yaptığı e, ana temayı dinledik. Haftanın yeni filmlerinden Marrowbone, Karanlık Sır. Evet, bu hafta yeni filmlerimiz var ama bu hafta tabii ki esas e, haberimiz... ...İstanbul Film Festivali'nin başlıyor olması. Daha çok festivali konuşacağız, müzikler çalacağız ama oraya geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım öncelikle. Programımızın e-mail adresi cinefiller@gmail.com. Açık Radyo'nun telefon numarasıysa 212 alan kodu 343 40 40. Bu haftaki destekçimiz Aylin Vartan Yan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta e, vizyon biraz zayıf. E, zaten festival varken e, Geçen haftalardan da kalan filmler varken mesela Kelebekler gibi bu haftanın e, çok iddialı bir vizyon olmaması çok da önemli değil. Ama e, korku merakları için e, ön plana çıkacak film e, İspanya'dan geliyor bu hafta İngilizce gerçi. Marrowbone, Karanlık Sır, Sergio Sanchez yönetmiş. Başrollerde George McKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ve Mia Goth yer alıyorlar. E, dört kardeşi canlandırıyor bu isimler. Annelerini kaybetmişler e, fakat bir arada kalmaya devam edebilmeleri için de annelerinin ölümünü herkesten gizliyorlar. Bir malikanede e, yaşıyorlar hani korku filmi için bütün koşullar yavaş yavaş e, yerine geliyor dört kardeş herkesten izole bir ma, e, malikanede e, ancak yaşadıkları malikanede başka varlıklarda mevcut. Sanchez daha çok senarist olarak tanınıyor daha önce çeşitli İspanyol korku filmlerine e, senaryo yazmışlığı var e, bu ilk yönetmenliği Bu hafta e, çeşitli aile temalı filmler var aslında e, Merhaba da bunlardan sayabiliriz dört kardeş diye çevrilmiş olsaydı tam uyacaktı e, İşte eski kocamız eyvah karım karımı gördünüz mü kızım ve ben gibi çeşitli e, filmler var Forget about Nick, eski kocamız e, Margarete von Trotta'nın yeni filmi. Von Trotta 80'li yıllarda, 70'li yıllarda Alman genç sinemasının e, önle gelen isimlerindendi. Bu daha popüler bir işi. E, Ingrid Bolsø Berdal ve Katya Riemann başrollerde. Filmin İngilizcadında ad, e, isminde adı geçen Nick'i de Haluk Bilginer canlandırıyor. Haluk Bilginer'in canlandırdığı Nick e, zengin bir adam. İlk karısından boşanmış seneler önce. ikinci karısından da ayrılıyor eski bir model. Jade kendi işini kurmuş kocasının yardımıyla. E, ve kocasının kendine döneceğini de ümit ediyor bir yandan. Ama Nick çoktan kendine bir genç e, model, bir e, sevgili bulmuş bile onunla evlenmek üzere. E, ve Jade paylaştıkları evde tek başına kalacağını zannederken... Bir de bakıyor ki bir önceki eşi denekin aynı eve yerleşmiş öyle bir e, evlilik anlaşmasında öyle bir madde varmış meğer. Ve bu iki kadın adamın e, bir adamın iki eski eşi bir şekilde hayatlarını paylaşmak zorunda kalıyorlar. E, ve başta çeşitli kavgalar varken giderek bir kadın dayanışmasına dönüşüyor. E, kızım ve ben <gülüyor> bu haftanın yerli filmlerinden bu hafta oldukça e, çok miktarda yerli film var. ...kızım ve benin yönetmeni Murat Gürvardar... ...başrollerde Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu... ...Zülen Memişoğlu ve Ayça Kuru yer alıyorlar. Ee, genç bir çift Doruk ve Serap... Ee, ...Doruk zengin bir aileden polis akademisine e, giriyor... ...birinci oluyor orada e, operasyonda tanıştığı e, Serap'a aşık olup evleniyor... ...fakat kızları doğduktan sonra e, Serap e, depresyona giriyor ve evi terk ediyor... Doruk büyütüyor kızlarını fakat yıllar sonra Serap geri dönünce işler karışıyor. Ee, diğer e, filmlerimiz, karımlı filmlerimiz e, daha çok komedi. Biri Eyvah Karım, Raşit Çelik Ezer yönetmiş. Başrollerde Vilma Eles, Yosim İzrayi, Osman Dabak ve Köksal Engür yer alıyorlar. Ee, zengin bir çift, sosyetik bir çift. Kadın tatile gidiyor ardından adam hemen... O gece e, evde çapkınlık yapmaya karar veriyor e, Oldukça klişelerden yola çıkan bir film e, Bir yandan da hem eve üç hırsız giriyor Hem karısı acilen eve dönmeye karar veriyor Her şey birbirine karışıyor Diğeri ise karımı gördünüz mü? Bülent Pelit yönetmiş, Peker Açıkalın, İvana Sert, Nuri Alço ve Coşkun Güven başrollerde Burada da yine zengin bir iş adamı karısıyla yaz tatiline gidiyor Fakat gittiklerinden gider gitmez daha doğrusu karısı ortadan kayboluyor. Evet bu hafta bir de e, son dönemlerde e, artmış olan askeri filmlerden var Vatan'a Millete Can Feda Çağatay Tosun yönetmiş Burak Özçivit ve Kerem Bürsin başrollerde e, bir özel kuvvetler timinin öyküsü e, Suriye. Giren bir temin öyküsü. Basın bülteninde Suriye demese de yedi yıldır bir iç savaşın sürdüğü bölge e, diye başladığına göre biz bunun Suriye olduğunu varsayıyoruz. Evet, ikide animasyonumuz var bu hafta. Onları geçmeden evvel bu filmlerden birinden bir parça çalalım bu haftanın yeni animasyonlarından. The Not to 2, e, Fındık İşi 2'den gelecek. Hashtag Perfect Day, e, Serena Ryder'dan. Tack Perfect Day de dinlediğimiz parça Serena Ryder'dan The Nut Job 2, Nutty by Nature, Fındık İşi 2 filminin parçalarından biriydi. Adı üstünde bir devam filmi bu. E, Cal Brunker yönetmiş bir animasyon film. E, Orijinal seslendirme ekibi bir hayli iddialı Will Arnett, Catherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Peter Stormer gibi isimler var. Fakat Türkçe kimlerin seslendirdiğini e, dağıtımca şirket basın bültenine koymamış. E, Sincap, Shirley ve arkadaşları e, ilk filmde bir kendilerine çok güzel bir e, fındık fıstık dükkanı e, bulup orayı mekan edinmişlerdi. İkinci filmin başında e, bu mekan patlayıveriyor. Ve kendilerine yeni bir yer bulmaları gerekiyor Onlar da e, şehrin ortasında Güzel bir parkı gözlerine kestiriyorlar e, Bu arada hikaye 60'lı yıllarda geçiyor söyleyelim İlk film 59'da geçiyordu e, Ama Şehir Şehrin orta yerindeki güzel parkların e, akıbeti dönem dönem tehlikeye düşebiliyor. Bu filmde de e, şehrin belediye başkanı bu parkın yeterince gelir sağlamadığına karar verip oraya bir Luna Park inşa etmek istiyor. Ve parkta bütün yaşayanlar güvercinler sincaplar kim varsa buna karşı bir savaş açıyorlar. Diğer animasyonumuzsa Norveç'ten geliyor bu hafta. Louis and Luca, The Big Cheese Race, Louis ve Luca Büyük Peynir Yarışı Rasmus Siverst'ten yönetmiş. Bunun da Türkçe seslendirenlerinin e, duyurusu yapılmadı. Burada da böyle orta çağlarda geçen e, bir hikaye, e, iki köy arasında yapılacak bir e, geleneksel peynir yarışı çevresinde dönen maceralar. Evet bu haftanın gösterimleri Böyle e, dediğim gibi film festivali başlamak üzere O yüzden vizyon biraz e, zayıf e, Bir de Saturday Dogs'un bir gösterimi daha var İki haftada bir gerçekleşiyor Cumartesi günleri belgesel gösterimleri Yarın saat yedide depoda gerçekleşecek İftee gösterilen filmlerden biri bu Dava Rusya Devleti Oleg Sentsov'a karşı Askol Kurov'un yönettiği filmde Meydan aktivisti Ukraynalı yönetmen Oleg Sensov'un e, 2015'te Sibirya'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılması e, üzerine e, bu davanın sürecini anlatan bir e, belgesel. E, dünyanın dört bir yanından e, pek çok yönetmen destek verdi Sensov'a. E, onun davadaki e, işte kayıtları e, bütün süreç e, belgeseli oluşturuyor. Ee, bu sene Sanatla direniş gibi bir Teması var Satridox gösterilerinin Bunların arasında ilginç filmlerden biri bu Rusya Devleti Oleg Sensov'a karşı Giriş ücretsiz e, Rusça film Türkçe ve İngilizce Altyazılı gösterilecek Yarın akşam e, 7 Nisan Cumartesi saat 7'de depoda evet, Şimdi bir parçayla Daha devam edelim yine Not Job Fındık filminde kullanılan bir klasiyi çalacağız bu sefer Stephen Oaftan Born to be Wild like smoking lightning. Every metal thunder racing with the Born to be Wild'ı dinledik Wolf'tan Haftanın yeni filmlerinden Not Job 2, Fındık İşi 2'de kullanılan parçalardan, klasik rock şarkılarından biriydi. Evet, bu hafta tabii ki esas odak konumuz İstanbul Film Festivali 37.si başlayacak. Bu akşam itibariyle bu akşam açılışı gerçekleştiriliyor ve Açılış töreni e, Vodafone TV ekranlarından Yayınlanacak Ee, bu akşam 19.30'dan itibaren Kırmızı Halı var, 20.30'da ise açılış töreni var. Açılış töreninde neler oluyor? Sinema Onur ödülleri verilecek. Oyuncu Pereyan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülüz ve yapımcı Arif Keskinere. Ayrıca Atlas Sinemasının 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cedit Peşkin'e de Sinema Emek Ödülü verilecek. Bu ödül töreni de dediğim gibi e, canlı yayınlanacak Vodafone TV'den. Ee, bu hafta sonu itibariyle bütün gösterimler e, başlıyor. Bu akşam bu arada açılışta gösterilecek olan e, film Lean on Pete e, törenden sonra e, Lütfi Kırdar'da gösterilecek. Ama eş zamanlı olarak 21.30'da Beyoğlu'nda Atlas sinemasında ve Kadıköy'de de Rex sinemasında gösterilecek. Atlas sinemasındaki 21.30 gösterimin sonrasında da e, oyuncu Travis Fimmel bir söyleşi yapacak seyircilerle. Yarında da e, akşam 9.30'da gösterimleri var filmin. Cities'de ve Zorlu Center'da. Cities'deki gösterimin sonunda Travis Fimmel yine seyircilerle buluşacak. E, bu hafta boyunca tabii pek çok konuk var şehirde. Jüriye gelenler, filmleriyle beraber gelen yönetmenler, oyuncular, yapımcılar. Onların bir kısmı filmlerin gösteriminden sonra soru-cevaplara katılacak. Bir kısmı söyleşiler yapacak. E, bugünkü programımızda daha çok bu e, festivalin... Etkinlik kısımlarından bahsedeceğiz. Konuk olarak kimlerin geleceğini konuşacağız. Ee, Maribel Verdú mesela burada olacak. Itu Mama Tambien ve Pan'ın labirenti filmlerinde oynamış olan İspanyol oyuncu. Ee, antidepresan bölümündeki Abrakadabra filminin başrolünde Maribel Verdu. Ee, bu film Cuma gelecek. Cuma ve Cumartesi gösterilecek. E, ardından Salı gün de gösterilecek ama esas 13 Nisan Cuma akşamı Maribel Verdu e, filmin yönetmeni Pablo Berger ile beraber gösterim sonrasında seyircilerle buluşacaklar. E, bir de festival seyircisine hiç yabancı olmayan bir isim tekrar konuk oluyor. Bu daha geç duyuruldu. E, i̇lk programda yoktu. E, programa bakanlar belki fark etmişlerdir. Peter Greenaway hakkında bir belgesel ...gösterilecek bu sene... ...The Greenaway Alphabet... ...Greenaway alfabesi adında... ...Greenaway'in eşi... ...Saskiya Bodek'e ki kendisi de... ...multimedya sanatçısı, opera yönetmeni... ...pek çok farklı alanda etkinlik gösteriyor... ...filmin yönetmeni Saskia Bodek'e... E, ...gösterimde olacak harca... ...Peter Greenaway de onunla beraber geliyor... ...ve... E, Yarın saat 11'de Beyoğlu sinemasında gösterimden sonra Sasuke Bodeke ve Peter Greenaway izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Ben de moderatörlük yapma şerefine erişeceğim. O yüzden bunun şerefine... Greenaway'in ilk e, kurmaca uzun metrajından bir parça ile devam edeceğiz. İlk filmlerinde e, Greenaway hayranları zaten biliyorlar. Michael Nyman'ın e, müzikleriyle çalışmıştı. E, Nyman'la e, birkaç film süren bir işbirliği yapmışlardı. Draftsman's Contract, ressamın kontratı filminde kullanılan bir Nyman parçası dinleyeceğiz. Şimdi An Eye for Optical Theory. Vestesi dinledik Michael Nyman'dan An Eye for Optical Theory, Peter Greenaway'in Draftsman's Contract, ressamın kontratı filminin müziklerinden biriydi. Açık Radyo 94.9'da Sinefil canlı yayında devam ediyor ve bu gece itibariyle başlayacak olan İstanbul Film Festivali'ni konuşuyoruz. Yarın saat 11'deki Greenaway belgeseli Greenaway alfabesi sonrasında filmin yönetmeni Saskia Bodeke ve Peter Greenaway izleyicilerle buluşacaklar bir soru cevap olacak onun şerefine bu parçayı çaldık Evet başka kimler geliyor ee, İran'dan yönetmen Asgar Yusufi Necad e, Galicia'dan Andres Cotera. Portekizli fakat Brezilya filminde oynayan e, Isabel Zua e, oynadığı film Görgü Kuralları, Locarno'da Jüri Özel Ödülü aldı. E, bu sene Locarno'da Fipreski Jürisinin bir üyesi olarak söyleyebilirim ki ana Jüri ile Fipreski Jürisinin uyuştuğu az sayıda filmden biriydi Görgü Kuralları. Fipreski jürisinin de benim de çok beğendiğim bir film oldu. Bu sene de burada İstanbul'da yarışmada görgü kuralları farklı bir fantastik film. Başka kimler var? Milcho Manchevski Yağmur'dan sonra filmiyle tanımıştık kendisini. Bu sene Bekin İmuğun adlı filmi gösterilecek Çiçek istemez bölümünde. Şirin Neşat İran asıllı sanatçı pek çok farklı filmler alanda e, işler üretiyor e, bu festivalde de Ümmü Gülsüm'ün peşinde adlı filmi Musiki Şinas bölümünde yer alacak e, bütün bu konuklarla e, soru cevaplar gerçekleştirilecek sohbetler gerçekleştirilecek ayrıca bu hafta sonu e, festival sohbetlerinde e, Bergman 100 yaşında adlı bir söyleşi de var yarın saat 4'te yapı kredi kültür sanatta gerçekleştirilecek e, bu söyleşi Yannicki Orlunds'la yapılacak ee, Bergman Merkezi'nin yöneticisi kendisi e, moderatörlüğü de e, sinema yazarın ilk kural yapıyor Bergman hayranlarının kaçırmayacağı bir sohbet olacaktır bu sene doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'den sinemacıların seçtikleri Bergman filmleri de gösteriliyor festivalde ee, 9 Bergman yapıtı festivaldeki filmler arasında Ayrıca e, pazar günü saat 4'te yine yapı kredi kültür sanatta e, Yeşilçam'dan bugüne adlı bir sohbet var. Atilla Dorsay'ın moderatörlüğünde Osman Şahin, Aram Güllüz ve Arif Keskiner bu sene olur ödülü e, alan isimler bir söyleşi yapacaklar. E, bir yandan e, sergiler de var, partiler de var. Partiler demişken e, bir müzik arası daha verelim. Çünkü pazartesi günü. Arabesk filmi gösteriliyor. Erteme İlmez'in e, bence Türkiye'de gelmiş geçmiş en komik filmlerden biri. Yeşilçam üzerine yapılmış en e, hoş filmlerden biri. E, 30 yıl sonra Beyaz Perde'de tekrar görmek isteyenler için pazartesi gösterilecek. Ardından da saat 9'da başlayacak bir etkinlik var. Cahide Müzikol'de e, bir arabesk partisi var. %100 arabesk adıyla. Bu... E, Arabesk müziğinin isimleri ve sinemadan isimler bir arada sahnede yer alacaklar. Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesk Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt, Melisa Doğu isimler arasında. Bunun şerefine şimdi Arabesk filminden Müjde Ar ve Şener Şen'den dinleyelim. Pembe Sevda. Arabesk filminin unutulmaz şarkılarından biriydi. Pembe Sevda, Müjdar ve Şener Şen'den geldi. Arabesk'i tekrar Beyaz Perde'de izlemek isteyenler için pazartesi akşam festivalde gösterilecek. Evet Açık Radyo 94.9'da, Sinefil'de canlı yayındayız ve bu akşam başlayacak olan İstanbul Film Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Daha çok etkinliklerden Bahsediyoruz şu anda partiler dedik pazartesi arabesk partisi dedik ama söyleşileri de atlamayalım pazartesi mesela arabesk partisinin öncesinde eleştirmenler neden var başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek Hasan Cömert moderatörlüğünde Fatih Özgüven Mehmet Açar Kutlukan Kutlu Senem Aytaç ve Yeşim Tabak konuşacaklar pazartesi 9 Nisan saat 4'te Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Salı gününün söyleşisi ise Gökhan Tiryaki ile Türkiye'de görüntü yönetmenleri arasında belki de en önde gelen isim. Salı günü saat 4'te Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. Ee, başka söyleşiler de var bu arada. Ben festivalin ana programındakilerden bahsediyorum. Ama köprüde buluşmaların da düzenlediği çeşitli paneller var. Bu sabah başladı hatta televizyon dizisi 700 üzerine bir panel ile önce 700'ün ilk bölümü gösterildi. Birer saatlik birbirinden ayrı bölümlerden oluşuyor e, bu dizi e, Ve e, bir diziden çok aslında sinematik bir deneyim Büyük ekranda görmek de e, hoş bir deneyim oldu e, Ardından da e, film, dizinin yönetmeni yaratıcısı Tunç Şahin e, Bir Blue TV yetkilisi e, bir panel düzenlediler Ee, ve aslında festival köprüde buluşmalarla bu sabah başlamış oldu Köprüde buluşmaların programına da Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz Onda da pek çok değişik konuda panel düzenleniyor Perşembe günü düzenlediğimiz e, Kadınlar ve Sinema üzerine bir panel olduğunu da buradan hatırlatayım. E, onun da e, özellikle bu seneki bütün bu e, skandallar üzerine kampanyalar, e, Times Up hareketini de değerlendireceğimiz farklı ülkelerden katılımcıların olacağı, Örimaj'dan katılımcıların olacağı bir panel Perşembe günü. Ayrıca e, bir partiyi söyledik, e, %100 Arabesk. Bir partiyi daha duyuralım hemen. O da e, bir belgesel gösterimiyle ortak düzenlenen bir parti. E, Ankara Rocks. Gri siyah. Ankara Rocks filminin e, şerefine bir parti veriliyor. Ufuk Önen'in yönettiği bu belgesel şerefine. E, 12 Nisan. Günü, Perşembe akşamı 9.30'da başlayacak konser. Demir Demirkan, Son Fecii Bisiklet, Kalben, Razor, ee, Özge Fışkın, Asena Özçetin, ee, Ufuk Önen, ee, Ankara şerefine salon İKSV'de sahneye çıkacaklar. Şimdi bu parti şerefine de Son Fecii Bisiklet'ten bu kız parçasını dinleyelim. Sonra devam edelim. <Gülüyor> Because ven is sad it's the red Because Because this girl gave Måste kika kimsel er göra måste käma här för keep your right on of the shandy. Son Feci Bisiklet'ten dinledik bu kız. İstanbul Film Festivali bu gece başlıyor ve önümüzdeki hafta perşembe akşamı Greedy siyah Ankara Rocks film şerefine yapılacak Ankara Rocks partisinde yer alacak gruplardan biri Son Feci Bisiklet. E, salon İKSF'de 9.30'dan itibaren. Evet festival başlıyor son dakika duyurularını hemen yapalım ee, festival biletlerinin bir kısmı bitti biliyorsunuz fakat e, festival seyircilerinin iyi bildiği gibi Sıklıkla en böyle popüler birkaç film dışında her şeye bilet bulunabiliyor. Kapıya gidildiğinde fazladan bilet alanlar onu satmak istiyorlar bazen. Korsan olarak değil arkadaşı gelememiş bazen hatta ücretsiz veriyorlar. Salonda olmadığında ayrılmış bazı bölümler mesela işte şeyler alınmadığında davetiyeler oralar e, satışa çıkıyor son e, 10 dakika içerisinde. O yüzden e, filmlere bilet bulamadım, hiç gitmeyeyim, denemeyeyim demeyin. E, bence kapıdan çoğu şeye bulunabilir, ona hemen söyleyelim. Bir de ek seanslar kondu. E, you Were Never Really Here, Lin Ramsey'ın filmi, e, Wes Anderson'ın filmi Köpek Adası, e, Sebastian Lelio'nun İtaatsizlik e, filmleri ve bu sene Berlin'de en iyi film ödülünü alan Dokunma Bana filmleri için Bugün saat yedide ek gösterimler var Ve gelecek hafta perşembeye de ek seans kondu ee, ikinci hafta hatta perşembe e, festival kapandıktan sonra gösterim yapılacak O yüzden e, festivalin web sitesini takip etmekte fayda var Bu tip ekstra gösterimler zaman zaman oluyor Onlardan her zaman yararlanmak mümkün Evet e, sinefillerin İstanbul'un en sevdikleri haftası ...başlıyor bugün itibariyle... ...biz de e, yine bir... ...Nyman bestesiyle veda edeceğiz... ...sizlere... E, ...belki de Nyman-Greenaway işbirliğinin... ...en e, doruk noktası... E, ...aşçı... ...hırsız karısı ve aşığı filmine... E, ...kullandığı parça... ...Peter Greenaway'nin hatta... ...film için yazılan bir müzikten ziyade... ...bu müzik üzerine... E, ...koreografisi yapılan... ...bir sahneden bahsetmek mümkün... İzleyenler hemen anlamıştır neden bahsettiğimi filmin son sekansının e, arka planında duyduğumuz Michael Nyman'ın Hazel Stadyum faciası üzerine yazdığı Memorial adlı bestesini dinleyeceğiz. Bu haftaki destekçimiz Aylin Bartanyan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi festivaller.